Bir insan kendi evinde veya başka bir evde ya da yaşadığı bir e, alanda insan ve hayvan figürlerinden oluşan heykelleri kullanabilir mi? Bu soruya cevap vermek için kısa bir mukaddime gerekir. Buyurun Öncelikle hocam. Peygamber aleyhissalatü Vesselam Efendimiz döneminde e, İslam'ın ilk yıllarında, İslam'ın hmm. ilk yıllarında hmm. fotoğraf her haliyle yasaklanmıştı. Fotoğraf çizmek, o zamanlar malum fotoğraf çekmek yoktu, elle çiziliyordu. İster canlı insan gibi veya hayvanlar gibi canlı varlıkların fotoğraflarını çizsin, isterse ki cansız dediğiniz gül, çiçek vesaire resimleri çizsin, her halükarda yasaklanmıştı. Sebep de toplum yeni şirkten çıkmıştı, şirk toplumuydu, yeni İslam'la tanıştılar. İslam akidesinin ve inancının kalplerde sağlam yerleşmesi için putculuğa, putperestliğe, şirke götürecek olan her şey baştan yasaklanıyordu. Mesela kabir ziyareti de onlardan birisi. Daha sonralar nasıl kabir ziyareti serbest bırakıldı ise daha sonraları da Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz e, fotoğrafın evde, evde kullanılmasına müsaade etti. Hazreti Ayşe annemizin olayı var malum. Bey Ayşe bir cam önüne perde olarak çektiği vakitte bu bana dünyanızı hatırlatıyor. Bunu ben görmeyeceğim bir yere as, Benim görmeyeceğim bir yere as. İşte bu hadisi şeriften ulema diyor ki bu onun mubah kılındığının bir alametidir diyor. Yani asma deseydi. Peygamber Aleyhisselam tabi haram olsaydı bu saadetmezdi. Çok şiddetli evet. tepki verirdi çünkü. Onu bu mubahtır diyor. Buradan diyor, e, konduğu vakitte kendi ayakları üzerine durmayan ki biz buna günümüzde ne diyoruz? Fotoğraf diyoruz. İster elle yapılsın, isterse efendim fotoğraf makineleriyle çekilsin. Bunlar İslam ahlak ve adabına aykırı değilse bulunabilir. Ancak tavsiye etmiyorlar. Diyorlar ki bunlar albümler içerisinde olsun. Başkaları gibi e, evlerde, duvarlarda vesaire asılı. Bulunmasın diyorlar, albüm içerisinde bulunsun, zaman zaman bakmak istediğinde albümü çıkarsın baksın. Ama heykel tarzı, heykel tarzı kesinlikle yasaklanmıştır, hiçbir şekilde müsaade edilmemiştir. İşte bu heykel tarzı da mesela şu bardak gibi koyduğumuz vakitte kendi ayakları üzerine diyor bir desteğe ihtiyaç, Yok. Bunlara heykel diyoruz. Bu ister insan olsun, ister hayvan olsun. Bunlar caiz değildir. Günümüzdeki heykeller, biblolar vesaire buna girer. Müslümanların evlerinde heykel bulundurmaktan uzak durmaları gerekir. İnşallah.